Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli emanetler. Yeme, içme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra onları emanetin sahibine yaraşır şekilde yetiştirmek de bizim vazifemiz. Kulağına okuduğumuz ezanla Müslüman olarak dünyaya geldiğini müjdelediğimiz yavrularımıza kendisini yaratan Rabbi hakkında ilk bilgileri de biz veriyoruz. Farkında olsak da olmasak da çocuğumuzun Allah tasavvuru, dini anlayışı, ibadetlere yaklaşımı öncelikle biz ebeveynleriyle aile ortamında şekilleniyor. Daha sonra bu sürece arkadaşlar, öğretmenler ve bugün oldukça etkin konumda olan dijital öğeler giriyor. Çocuk eğitiminin temellerini oluşturan okul öncesi dönemde din eğitimini konuşacağız bu akşam. Konuğumuz Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Yüksel. Düşüncenin Özü başlıyor. Zeynep Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız Elif Hocam? Bizlerdeyiz. Programımızda sizi ağırlamaktan memnunuz. Bu akşam sizinle okul öncesi din eğitimi konusunu konuşacağız inşallah. Din eğitimi dediğimiz zaman biz dini hassasiyeti olan bireyler olarak çocuklarımıza güzel bir din eğitimi vermeyi, bilinçli olarak onları yetiştirmeyi her alanda olduğu gibi dini sahada da ahlaklı değerleri bilen ve yaşayan bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Ve bu bilinçle aslında biz daha dünyaya gelmeden onların salih evlat olarak dünyaya gelmelerini biz Rabbimizden diliyoruz. Ve dünyaya geldikleri andan itibaren aslında kulaklarına okuduğumuz ezanla biz Müslüman olarak yaşaması arzusunu telkin etmiş oluyoruz onlara. Ve bunu hatırlatıyoruz sen Müslümansın Allah birdir tevhid inancını nakşetmeleri için bir başlangıç yapmış oluyoruz. Yine onlara koyduğumuz isimlerde biz Allah'ı hatırlatan, Allah'a kul olma bilincini ön plana çıkaran isimleri vermeyi tercih ediyoruz. Peygamber Efendimizin bizi bildirdiğine göre Rabbimiz de bu şekilde koyulan isimleri daha çok seviyor. Biz de her zaman bu şekilde olmasa bile iyilikleri, güzellikleri telkin edecek isimler koyarak ömürleri boyunca tekrar edecekleri bu isimle hayatlarını güzel kılmalarını ve Allah'a kul olma ...yolunda değerli bireyler olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. Bugün biz tabii çocuklar üzerinde duracağız, çocuk dediğimiz zaman aslında bebeklik ve ergenlik dönemi arasındaki bireyi kastediyoruz. Ama daha özelde okul öncesi çağındaki din eğitimini ele alacağız, hı hı. okul öncesi çağı dediğimizde daha kısıtlı bir alanı biz ele alıyoruz. Öncelikle vereceğimiz din eğitiminin sağlam olması açısından bu yaştaki bireyin temel özelliklerini bir tanıyalım istiyoruz. Okul öncesi çağ olarak biz neyi isimlendiriyoruz ve bu çağdaki bireylerin biz psikolojik, bilişsel, duygusal bir takım özellikleri hakkında bilgi almak istiyoruz. Buyurun hocam. Elif hocam sizin de ifade ettiğiniz üzere okul öncesi dönem çocukluk çağının da bir parçasını ifade etmekte. Zira okul çocukluk çağı dediğimizde doğumla ergenlik arasındaki dönemi biz kastediyoruz. Okul öncesi dönem olarak ise okula başlamadan başlama yaşından önceki süreci. Kapsamakta. Bu sıfır ila okula başlayacağı yaş olan 6 yaş ya da 7 yaşı kapsamaktadır diyebiliriz. Okul öncesi eğitim dönemi ise çocuğun bir takım öz becerilerinin, öz bakım becerilerinin geliştiği, kendisini fiziksel, dilsel, psikolojik olarak belirli yetkinliklere ulaşmış bireyin, bazı eğitim kurumlarına dahil olduğu süreç ve bu süreçte aldığı eğitimi biz okul öncesi dönem eğitimi olarak ifade edebiliriz. İnsan dünyaya eşrefi mahluk olarak gelmekte ve Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle Ahsenül Halikani'nin yaratılmışların en üstüne en güzelidir. Dini açıdan durum bu şekilde ifade edilirken bilimsel açıdan da pek çok inceleme alanında işte pedagojide olsun, psikolojide olsun insanın bir takım potansiyelleri gerçekleştirmek veya bir takım potansiyellere sahip bir şekilde dünyaya geldiğini bizler biliyoruz. Bu potansiyeli gerçekleştirebilmesi için de bu süreçlerde yani kritik dönem dediğimiz okul öncesi dönemdeki süreçlerde etkili bir eğitim almasını da gerektirmektedir bu süreç. Dolayısıyla bu bu süreçte etkili bir eğitim verebilmek için bireyleri, onların gelişim özelliklerini de bilmemiz gerekiyor. İşte fiziksel gelişimden kastımız e, okul öncesi eğitim dönemi için değerlendirdiğimizde. E, Belirli bir yaşa gelmiş olması, belirli boy ve kiloya yani fiziksel özelliklerin niceliksel olarak büyümüş olmasını ifade ettiğimiz süreçtir. Burada temel reflekslerin gelişmiş olması, yine temel kas becerilerinin gelişmiş olması bu dönemde çocuklardan beklenilen unsurlardandır diyebiliriz. Zihinsel gelişim açısından baktığımızda ise bu dönem çocuklarına özellikle 2 yaş anneden ayrılma döneminden sonraki süreçte çocuklarda ciddi anlamda bir ben merkezcilik söz konusudur. Ve dünyayı kendilerinin merkezi, kendilerini dünyanın merkezi olarak düşünürler. Etrafındaki her şeyde de kendi etraflarında döndüğünü düşünmektedirler. Bu noktada onlara yaklaşırken bu düşünceyle yaklaşılması yani ben merkezci e, özelliklerini bilinerek yaklaşılması onların e, daha sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri açısından da önem ifade etmekti. Bu dönemde yine diğer önemli bir özellik ise zihinsel açıdan baktığımızda e, eşyalara semboller olarak bakmış olmaları, sembolik dönem dediğimiz e, bir takım özelliklere sahip olmalarıdır. E, sembolik dönemde nedir? E, neler yaparlar çocuklar? İşte bir takım eşyaları, oyuncakları e, Aslında farklı olarak algılar ve bu şekilde kullanma eğilimi içerisindedir. durumda. Evet hayal güçleri gelişmiştir. Aynı zamanda e, gerçek olmayan yani kendi hayal dünyalarında algılamış oldukları şeyleri de yine e, gerçekmiş gibi anlatıp hikayelendirme özelliği de bu dönemin zihinsel özellikleri arasında sayılabilir. Sembolik olarak yine... E, Örneklendirecek olursak bu dönemdeki çocuklar bir tahta çubuğu at gibi kullanabilir ya da bir kalemi tabanca gibi kullanabilir. Yani eşyaları sahip oldukları özelliklerin veya mahiyetlerin dışında da kullanabilme özelliği vardır. Psikolojik ya da duygusal özellikler açısından baktığımızda da din eğitim açısından da en önemli unsurlardan bir tanesinin bu özellikler olduğunu da ifade edebiliriz. Çocuklar bebek olarak dünyaya geldikleri andan itibaren bir yetişkinin bakımına ihtiyaç duyarlar ve bu genellikle anne olmaktadır. Anne bebeğin ihtiyaçlarını birinci derecede etkili bir şekilde giderdiği zaman onunla ilgilendiği onun ihtiyaçlarını yerinde ve yeterince karşılayıp onunla nitelikli bir şekilde zaman geçirdiği zaman zaman geçirdiğinde çocukla anne arasında bir güvenli bağlanma durumu söz konusu oluyor ve bu güvenli bağlanma aslında hayatın, bireyin hayatının en temelinde yer alan duygudur diyebiliriz. Çünkü e, bebek dünyaya geldiğinde savunmasız ve korunmasız bir şekilde kendi ihtiyaçlarını gideren bir e, birisi var. Ben ihtiyaç duyduğumda benim ihtiyaçlarımı giderecek bu fiziksel olsun, duygusal ihtiyaçlar bakımından olsun benim ihtiyaçlarımı giderecek birisi var düşüncesi. Çocuğun e, hayattaki kuracağı sosyal ilişkiler, e, duygu temelli ilişkiler, ilişkiler noktasında da kendisini referans teşkil etmekte. Bu dönemde dolayısıyla güvenli bağlanma dediğimiz sürecin önemi büyük. Ee, güvenli bağlanma bebeklik döneminde gerçekleşen bir e, süreç ve e, bu süreçten sonraki e, okul öncesi dönemde artık anneden güvenli bir şekilde ayrıldığı bir süreci, daha çok aidiyet duygusunun baskın olduğu bir süreci ifade edebiliriz. Çocuk çevresindeki, e, işte anneden başka bir varlık olan ailesindeki kardeşleriyle, babasıyla, e, Yine aidiyet duygusu geliştirmeye açık oluyor. Bununla beraber okul öncesi kurumlarında öğretmeniyle yine aynı şekilde bir güven ilişkisi, kendisine oraya ait hissetme ilişkisi içerisinde oluyor. Bu da çocuğun duygusal, duygusal gelişimi açısından önemli bir husustur diyebiliriz. Okul öncesi çağdaki çocuğun gelişim özelliklerinden bahsettik. E, Tabi Peygamber Efendimizin de fıtrat hadisinde belirttiği üzere e, çocuklar doğuştan itibaren bir din duygusuyla e, dünyaya geliyorlar. Ve ilerleyen süreçlerde de bu bir şekilde şekilleniyor. E, buradan devam edelim hocam. Çocuğun e, dini gelişim basamakları da bizim için eğitimde çok önemli çünkü. E, o yüzden okul öncesi çağdaki çocuğun dini din duygusu ve din gelişimi hakkında bilgi verir misiniz? Evet. Hocam okul öncesi dönem için baktığımızda bir dindarlıktan bahsedemeyiz. Çünkü e, dinimize göre e, bir takım ibadetleri ve e, sorumlulukları üstlenebilmesi için akıl bali dediğimiz buluğa ergenliğe erişmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu dönem çocuğunuz e, daha çok dini duygu ve dini duygunun gelişimi üzerinde durulabilir. Bu noktada bakıldığında e, İslam dini, e, bütün bireylerin bir İslam fıtratı üzere sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde belirtildiği üzere bütün bireyler bir inanma duygusuyla bir fıtrat üzere dünyaya gelmekte bilimsel açıdan da bunu pek çok araştırmada insanların inanma bir ilaha, yüce bir varlığa inanma potansiyeli içerisinde dünyaya geldikleri ifade edilmiş. Hatta bu konuda yapılmış çalışmalarda dini bir çevrede yetişsin ya da yetişmemiş olsun bireylerin... 3 yaşına geldiklerinde bir Allah tasavvurunun var olduğu ve bunun e, ilerleyen yıllarda daha da belirgin bir halde aldığı, zaman içerisinde bulunduğu çevreyi yetiştiği, aile ortamı ya da aldığı eğitime göre şekillendiği ifade edilmekte. E, bu dönemde e, üzerinde durulması gereken en önemli e, husus din duygusunun çocukta var olmuş olması ve bir takım dini kavramların, e, çocukta farkındalık şeklinde yer almış olmasıdır. Bu noktada ise baktığımızda bu dönem çocuklarda soyut öğrenme, soyut düşünme becerisi gelişmediği için evet bir Allah tasavvuru söz konusu ancak bu Allah tasavvuru ne şekilde yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu yaş dönemi çocuklarının Allah nasıl tanıdıkları, anlamlandırdıkları üzerine onların Allah'ı ee, yaşlı, e, kaldı, beyaz elbiseli, çok e, iyilik yapan bir e, varlık olarak tanımladıkları e, sonucuna ulaşılmış. Dolayısıyla buradan hareketle biz şunu söyleyebiliriz ki çocuklarda bu dönemde e, bir e, Allah tasavvuru var. Ancak bu Allah tasavvuru e, antromorfizm dediğimiz yani e, Allah'ı ilahı e, insan özelliklerine sahip bir şekilde algılama durumu söz konusu. Bu dönem çocuklarının bir e, yapısa gelişim özelliklerinden bir tanesi de çocukların e, çok fazla e, soru sormaları çünkü dünyayı tanıyacaklar etraflarını e, öğrenecekler her şeyi merak ederler ve sorarlar. E, Tanrı e, ilah tasavvurundan da hareketli e, Allah hakkında da çok fazla soru sorduklarını bizler e, e, biliyoruz ve Allah kim nerede e, işte biz onu neden göremiyoruz Allah'ın evi neresi e, bu kadar büyük dünyaya nasıl e, hükm ediyor gibi pek çok soruyla karşılaşabiliyoruz bu noktada çocuklarda var olan somut düşünce ve işte Allah'ı insan gibi algılama özellikleri bu dönem çocuklarının en temel özelliklerinden bir tanesidir diyebiliriz çocuklara verilecek olan eğitim noktasında da bu özelliklerin bilinmesi onların sorularına verilecek cevaplarında bu doğrultuda gerçekleşmiş olması önem ifade etmektedir. O özelliklerin bilinmesi gerçekten çok önemli hocam. Söylediğiniz gibi çocuklar gibi somut nesneler halinde düşünen bireyler için verilecek eğitim elbette ki büyüklerden farklı olmalı. Bütün bu gelişim basamaklarını ve dini gelişim basamaklarını gördükten sonra pedagojik olarak da çocuklara farklı bir yaklaşımda bulunmak gerektiğini söyleyebiliriz. Eğitim açısından da çocuklar büyükler gibi öğrenmiyorlar. O yüzden daha farklı teknikler kullanılması gerekiyor. Okul öncesi eğitimin genel özelliklerini de dikkate alacak olursak okul öncesi dönemde verilecek olan din eğitiminin metot ve ilkeleri nelerdir hocam? Nasıl bir din eğitimi verilmeli? Evet çocukların gelişme özelliklerinden bahsettik ve onların inanırlık noktasında da ciddi bir potansiyele sahip olduklarını, dini bir çevrede yetişmiyor olsalar bile bir Allah tasavvuruna sahip olduklarını belirttik. Burada okul öncesi dönemdeki verilecek din eğitimi noktasında esas alınacak unsurun çocuklara bir malumat aktarmak, olmadığının altını çizmek gerekiyor. Evet onlara bir takım farkındalıklar kazandırmamız gerekiyor bizim. Ee, i̇şte bunu yaparken e, dini kavramlara e, aşinalık kazandırarak e, yapılabilir. Bu noktada şu şunu belirtebiliriz. Okul öncesi dönemdeki çocuklar evet hayatı öğrenme e, yolu içerisindeler ve bunu en çok taklit ve rol model davranışlarıyla gerçekleştiriyorlar. Dedik ki çocuklarda ait hissetme, bağlanma duygusu da baskın. Bunların hepsini birleştirdiğimizde aslında karşımıza anneyi, babayı ya da birinci derece yakın olan öğretmeni, abiyi ya da ablayı taklit eden, onları hem duygusal anlamda hem de fiziksel, davranışsal anlamda taklit eden bir çocuk karşımızda bulunuyor. Çocuğa birinci önceliği eğitim verirken birinci önceliğimiz bu noktada davranışlarımızla doğru bir şekilde rol model olmayı sağlamak. Bununla beraber çocuklarda Allah tasavvuru veya din tasavvuru, din algısının baskın veya belirgin olmasından dolayı onların işte yetişkinlerin onlara örnek olurken kullandıkları kavramlarda e, dini kavramları e, ön plana çıkarmaları yine önem ifade etmekte. E, örnek verecek olursak yemeğe başlarken besmeleyle ile başlanılması sonunda elhamdülillah denilmesi inşallah maşallah. Hani bizim kültürümüzde var olan ve e, sıklıkla kullanmamız dinimizin de dini değerler olarak e, dinimizin de bize tavsiye ettiği hususları kendi hayatımızda yaşayarak çocuklara bir dini Farkındalık geliştirmemiz gerekiyor. Bir diğer husus çocuklara duygu eğitimi verilmesi gerekiyor. Evet bizler Müslümanlar olarak yaşıyoruz. Kendi hayatlarımızı dini değerlere göre şekillendirdik. Ancak bunun yanında çocuklar çok ciddi anlamda bir gözlem yeteneğine sahipler. Ve bu gözlemleriyle birlikte bizim ibadetleri gerçekleştirirken ya da dini ritüelleri yaparken ne hissettiğimizi de fark edebiliyorlar. Ya da biz onlara dini anlamda bir tavsiyede bulunduğumuz zaman ne hissettiğimizi de fark edebiliyorlar. Dolayısıyla biz öncelikle kendimiz o duyguyu olumlu yani sevgi yapıyoruz. Temeli üzerine yerleştirmemiz gerekir ki çocuklarda dini anlamda yani dinle sevgi duygusunu zihinlerinde eşleştirebilirsinler. Diğer türlü çocuklara e, din eğitimi verilirken e, işte en çok Ramazan e, oruç ibadeti için örneklendirecek olursak e, çocukların e, işte Oruç tutan, aç kalan, susuz kalan yetişkinin sinirlilik haliyle orucu eşleştirmesi onun zihninde orucu olumsuz bir yere koyacaktır. Bu noktada çocuklara duygu eğitiminin, ibadetlerle sevginin veya değerin, güvenin bir arada olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu dönem çocuklarının en çok üzerinde durdukları veya en çok istedikleri şey de oyun. Oyunla, Zaten 4-6 yaşı biz oyun çağı olarak da nitelendiriyoruz. Evet oyun çağı olarak da ifade edebileceğimiz bu dönemde çocukların merkezinde yer alan şey oyun. Hatta 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğreticileriyle yapılan görüşmelerde de çocukların en çok sevdikleri etkinliklerin ne olduğu sorulduğunda onların verdikleri cevabın oyun olduğunu biz gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla oyun Oyun yoluyla çocuklara bir şeyler kazandırmak bu dönemde diğer işte geleneksel öğretim yöntemlerinden daha etkili bir süreç olacağını ifade edebiliriz. Evet oyun çocukların hayatında çok önemli bir yer edinmekte. Bununla beraber çocuklara dini öğeleri aktarır aktarmanın yanında bir takım ahlaki davranışları da çocuklara oyunlarla. E, aktarabiliriz veya örneklendirebiliriz. Onların zihin dünyalarında bu şekilde oyunlarla elde ettikleri e, davranışlar veya ahlaki kazanımlar da önemli bir yer edinmekte. Bir diğer unsur ise çocuklar için e, dedik ki bu yaş dönemi okul öncesi dönemdeki çocukların e, bir Allah tasavvuru, din tasavvuru belirgin bir şekilde var. E, onlara e, dua ibadetini de duayı da e, Vermemiz, beraber, anne baba olarak ya da öğretmenler olarak birlikte dua etmemiz, e, bir takım küçük dua cümleleri besmelidir, hamdelidir ya da salavat şerifelerle e, uyku duası e, gibi dualarla çocukların e, hem dini kavramlara aşina olmaları sağlanabilir hem de e, artık e, dindarlık noktasında bir takım e, hayatına Gecrübeler tecrübeler şey. gerçekleştirilebilir. Burada çocuklara verilecek yöntem noktasında yine sevgili peygamberimizin örnekliği de bizim için çok büyük önem ifade etmekte. Peygamber Efendimiz evet öncelikle yetişkinlerle muhatap olmuştu ancak onun hayatında çocuklarla iletişimine baktığımızda Kuşu ölen Zeyd'e olan yaklaşımı yine Ebu Mahzure'ye olan yaklaşımı ezanla dalga geçtikten sonraki yaklaşımı herkese torunlarıyla olan ilişkilerine baktığımızda onun esasında sevgi temelli bir yaklaşımla çocuklara yaklaştığını biz görüyoruz, biliyoruz. Namaz kılarken torunlarının omuzlarına çıkması ve onları. bir Herhangi bir şekilde uyarmamış olması aslında ibadetle sevginin birleştirildiği veya din duygusunun sevgi teması üzerinde var olması gerektiğinin de örnekliğini bize en güzel şekilde sunmakta. Peygamberimizin hayatında aslında şunu da görüyoruz hocam, çocuklarla iletişimde hani din konusuna ayrı bir geçiş yapmadan aslında insan ilişkilerini çok canlı tuttuğu için bu din konusunda anlattıklarının da daha geçerli kılıyor. Yani çocuklarla ilişkisinde de onları ayrı bir birey olarak kabul ediyor, her davranışla Peygamber Efendimiz. Onlara ayrıca toplum içerisinde onları gördüğünde ayrıca selam vermesi, onların tercihlerine kıymet vermesi, yine onları gördüğündeki davranış ve hareketleri Onlarla özel diyaloglara girmesi ve çocuklarla daha çok ya bu neyi, ya oğulcuğum diye böyle bir sevgi ve rahmet içeren hı hı. ifadelerle muhatap olması. Aslında onlara kendini bağımsız birer birey olduklarını ve değerli olduklarını hissettiren bir davranış şekli. Belki de püf noktası burada yatıyor diye düşünüyorum evet. ben. Yani aile içerisinde de bu söylediğiniz güvenli bağlanma sağladığı kişilere karşı da çocuk daha fazla alıcı olduğu için o kişilerden onlarla kurduğu sağlam ilişki onların din hakkındaki yaşantıları ve sözlerinden de daha fazla etkilenmesini sağlayacaktır. Bu yüzden sadece dine dair söylemlerimizde değil de günlük hayatımızdaki bütün söylediklerimiz ve yaptıklarımızda aslında din duygusunun şekillenmesinde çok etkili çocuklarda. Bu yüzden de onların sorduğu, onlar dine dair çok fazla sorular soruyorlar. Bizim söylediğimiz aslında onlara cevap olarak söylemediğimiz diğer sözlerimizde de bunlara kendi zihnindeki sorulara cevap üretiyorlar çocuklar. Bu yüzden sözlerimize de dikkat etmeliyiz. Belki anlamadığı noktaları tespit edip onlara yaklaşmamız gerekiyor bu noktada. Evet. Çünkü biz mesela gündelik hayatta en fazla allah Teala lafzını kullanırken bile çocukların sorduğu sorular içinde geçiyordu. Teala Allah'ın soyadı mı? diye Aslında kullandığımız her şey bir çocuk zihninde farklı bir yansıması var. Bizim söylediklerimizin yaşadıklarımızın onların zihninde nasıl bir tasavvura dönüştüğünü her zaman fark edemeyebiliyoruz. Ama doğrudan sordukları sorular bize biraz daha yönlendirici olabiliyor. Hı hı. Bu noktada hocam şimdi biraz önce de bahsettiniz çocukların dine dair çok fazla sorusu oluyor aslında. Dindar çevrede olsalar da olmasalar da bu mümkün oluyor. Evet. Biraz önce söylediğim işte Teala'dan hareketle çok basit soruları da var çocukların bununla ilgili dediğiniz gibi çocuklar işte gördükleri farklı varlıklara işte Allah bundan uzun değil mi Allah bundan büyük değil mi diye karşılaştırmalar yaparak o konumu bir şekilde oluşturmaya çalışıyorlar kendilerinde ve çok daha karmaşık soruları da bazen temas edebiliyorlar. Örneğin ben kendi çocuklarımdan da biliyorum. Kötülükler Allah'ın gücü her şeye yetiyorsa. Kötülükler niye var? Allah kötüleri niye yaratıyor? Hı -hı. Gibi çok aslında daha ilerki zamanlarda karmaşıklaşan sorulara da zihinlerinde yer veriyorlar. Peki hocam bu noktada çocuklara sevgi temelli yaklaşmanın gereğini vurguladık. Onların gelişim basamaklarına uygun şekilde yaklaşmayı vurguladık. Ve malumattan çok şekil ve yönteme ağırlık vermek gerektiğini öğrendik. Peki biz bu malumatın sınırlarını nasıl çizeceğiz hocam? Okul öncesi çocuğa vereceğimiz din eğitiminin muhtevası nasıl olmalı? Evet bu dönemde çocuklar çok meraklılar ve dini duygusu, dini konularda da ciddi anlamda merak içeren sorularla karşı karşıya kalabiliyoruz. Allah nerede? Sizin de ifade ettiğiniz gibi Allah kendisinden büyük bir dünyayı yaratabilir mi? Evet yaratırsa o zaman Allah'tan büyük bir varlık ortaya çıkacak gibi böyle şey, insan mantık sınırlarını zorlayan sorularda sorabiliyorlar. Bu noktada çocuklara bir de dedik ki onlar... Allah'ı bir e, somut bir varlık olarak algılama eğilimindedirler. E, bütün bu özelliklerini bildiğimiz için e, bilerek hareket ettiğimizde çocuklara daha e, sağlıklı bilgiler, dini bilgiler verebiliriz. Önemli olan e, din duygusunu e, olumlu bir şekilde vermek ve çocukların sorularına cevap verirken onlar neyi sormuşlar ise onların cevabını vermeye çalışmak. Aa benim çocuğum. E, dinle ilgili bir şey sordu. Allah'ı tanımak istiyor, peygamberi tanımak istiyor diyerekten onunla ilgili veya dini bir ibadetle ilgili örneğin namaz ibadetiyle ilgili bir şey sorduğunda tutup bütün namazın fıkhını çocuğa aktarmak doğru bir davranış değil. Onun zihninde yer alan şey onu anlamlandırmak istediği husus aslında sorduğu şey de gizli. Ve biz yetişkinler olarak, eğitimciler olarak onların ne sorduğu üzerinden hareket etmeli. Ve sadece sorduğu soruya cevap vermeye çalışmamız gerekiyor. Ama sordukları sorulara mutlaka cevap vermemiz gerekiyor. E, tabii ki sordukları sorulara cevap vermemiz gerekiyor. E, i̇şte Allah nerede, nasıl şeklinde böyle soyut sorular veya işte... E, sordukları soruları da daha çok böyle Allah'ın yarattığı yaratıkları üzerinden hareket edebilir ederek cevap sorularını verebiliriz. Sorularını da yönlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki yani yani sorularını bir şey diye... da yönlendirebiliriz. Bir Allah işte biz Allah'a göremiyoruz ama Allah. Bak yazı yarattı, kışı yarattı, ağaçları yarattı, seni yarattıklarını yarattı, görüyoruz. Ha, yarattıklarını görüyoruz şeklinde e, sorularını doğru dini bilgi üzerinden kanalize etmemiz gerekiyor. Ve e, çocukların soruları sorarken onları eleştirmemek ya da ya senin aklın ermez büyüyünce konuşalım bu konuları gibi onları ötelememek, meraklarını törpülememek de çok önemli bir husus. Çünkü çocuklar o anda onu öğrenmek istiyorlar ve öğreniyorlar. Hazır öğrenmeye bulunuşlukları hazır bulunuşlukları var. o an için geçerli. Çocukların seviyelerine göre ve uygun bir şekilde sorularını sorduğu kadarıyla cevaplamamız bizim için veya çocuğun dini gelişimi açısından önemli. Bir de dikkat edilmesi gereken husus çocuklara dedik ki sevgi temalı olması gerekiyor. Sordu soruları ya ne çok soru soruyorsun işte sen bunu sorarsan düşünürsen Allah seni taş yapar cehennemde yakar ya da yaptığı bir yaramazlık sonucunda hani kullanılan dini kavramlar noktasında da çocuklara olumsuz içerik ifade eden cümleler kullanılması çocuğun din algısının da olumsuza yönelmesine sebebiyet vereceği için Bundan kaçınılması gerekmektedir diyebiliriz. Evet dini bilgileri yeterli kadarını vermek zorundayız. Ama bu sorulara biz cevap vermediğimiz zaman da aslında kendi açımızdan daha uygun olduğunu düşünsek de bu sorulara çocuk gerçekten kafa yoruyorsa ve bu sorular onun için önemliyse bizim vermediğimiz cevapları başka yerlerden tamamlıyor bu çocuklar. Bu da çevreden olabilir, televizyondan olabilir, farklı araçlardan olabilir ve bu aslında bizim korktuğumuz şey daha sağlıksız bir din anlayışına doğru götürüyor. Aslında korktuğumuz şeye daha çok yaklaşmış oluyoruz bu şekilde. Evet. O yüzden söylediğiniz gibi soruların cevaplanması gerçekten önemli. Evet. Bu yaklaşım dediniz yaklaşım da çok önemli çünkü çocuklar belki bizim söylediğimiz bilgileri unutacaklar ama o anda ne hissettiklerini unutmayacaklar. O yüzden sevgi temelli bir yaklaşım her zaman bilgiyi de daha etkili kılıyor. Eğitimden bahsederken hocam tabii ki öncelikli olan kurumlarda verilen eğitim. Ancak biz din eğitiminin ailede başladığına vurgu yaptık ve önemli ölçüde ailenin şekillendirdiğini biliyoruz. Biz her türlü eğitimde olduğu gibi din eğitimde de ailenin rolü oldukça büyük. Bu rolden biraz bahsedebilir miyiz? Din eğitiminde ailenin rolü evet büyük çünkü çocuklarda duygu aktarımı aslında doğrudan anne babası yoluyla gerçekleşmekte ve dinin temelinde yer alan unsurda bu duygu. Başta söylediğimiz gibi çocuğun güvenli bir şekilde çevresindeki varlıklara, anneye, babaya, aileye güven duyması, onlarla olan iletişiminde sevgi temalı bir iletişime sahip olması çocukların dini anlamda da gelişimlerini olumlu olarak etkilemekte ee, işte namaz kılan annenin e, yalan söylüyor olmasını da çocuk fark ediyor ya da e, oruç tutan bir babanın sinirli olmasını da fark ediyor ve zihninde özellikle bizim toplumumuzda e, bağlı e, işte şu ifadeler gerçekleşiyor ya oruçlu mu zaten aç aç işte beni bir tekrar sinirlendirme gibi cümleler ya da e, namaz kıldıktan sonra çocuğun e, yaptığı bir hatadan dolayı azarlanmış olması hem namaz kılıyor hem de e, işte sinirli sert bir e, yapıya sahip gibi bir algı çocukta e, yer edinebiliyor bu durumda çocuğun aslında e, işte ibadetlerle o duygunun eşleşmesine sebebiyet vermekte bununla beraber çocuklarda e, dedik ki taklit çok önemli çocukları e, kızıma bakıyorum e, benim kendisine davrandığım gibi bebeklerine davranmaya çalışıyor bu durumda e, dini anlamda da bu şekilde gerçekleşmekte. Kendisi işte çocuklarda en çok gözlemlediğimiz şey işte taklit unsuru tutup secadeyi serip namaz kılmaya meyledebiliyor. Veya işte bir başörtü takmak ya da takki babası oğlan açısından düşünüldüğünde olan çocukları için düşündüğümüzde taklit. Takke takıp namaz kılmak ya da beraber camiye gitmek gibi bir taklit davranışı içerisinde bulunmaktalar. Bu olumlu yönde olabildiği gibi olumsuz olarak da olmakta. Dini değerleri yaşamayan bir ailede Allah tasavru ne kadar gelişmiş olursa olsun bir süre sonra çocuklarda dinden uzaklaşma, dini ritüelleri göz ardı etme gibi bir eğilim söz konusu olabilmekte. Dolayısıyla aile birinci derece önemli. Okul öncesi dönemlerde baktığımızda okul öncesi eğitim kurumlarına giden çocukların velilerinin de bu noktada kendi farkındalıklarının e, yeterince gelişmediğini de zaman zaman gözlemleyebiliyoruz. İşte okul öncesi e, din eğitimi veren e, Eğitici arkadaşlar şunu ifade edebiliyorlar. Elimizde sihirli değnek var. Bizim çocuğa Kur'an-ı Kerim'i öğretmemizi işte namazın bütün rükünlerini öğretmemizi temel ahlaki değerleri öğretmemizi istiyorlar. Ama bize hiçbir şekilde evde destek olunmuyor gibi bir takım yakınmalarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu herkes için değil. Özel birkaç örnek olması açısından paylaştım. Aile Kanadı olmadığı zaman, aile desteği olmadığı zaman e, tek başına eğitim de yeterli olmamakta ya da e, eğitimde eğitimle desteklenmediği zaman ise yine ailede e, %100 etkinliğini koruyamayabilmekte zaman zaman bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz. Eğitimin iki kanatlı olması gerektiği her zaman vurgulanıyor evet. zaten. Batı'da da biz bunu kiliselerin ailelerle işbirliği halinde verdikleri eğitimlerde görüyoruz. Bizde de aynı şekilde ailede yürütülmeyen söylediğiniz üzere çalışmaların daha verimsiz karşılıklarının alındığını görüyoruz. Bu noktada tabii öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının da çok büyük önemi var. Biz Aileler e, yetersiz olduğunda eğitim kurumları e, tabii ki belirli seviyeye kadar eğitim verebiliyor ama eğitim kurumlarının yetersiz olması da e, daha farklı sonuçlara neden oluyor. Eğitim yönüne de biraz e, değinebilir miyiz hocam? Öğretmenlerin e, tutum ve davranışlarının din eğitimine etkisi. Okul öncesi kurumlarda dini eğitimin verilmesinde de çocukların gelişme özelliklerinin bilinmesi önem ifade etmekte. Bununla beraber buradaki eğiticilerin de çocuğun hem her anlamda gelişme özelliğine vakıf olması, bununla beraber öğretim yöntem ve ilkelerine formasyon dediğimiz yeterliklere sahip olması gerekiyor. Bunlar belki de temel nitelikler olarak sayabileceğimiz hususlar ama bununla beraber çocuk bu dönemdeki eğiticilerde biz hep onun üzerinde durduk güven ve bağlanma sevgi temelli. Çünkü e, İslam dini sevgi e, dini dolayısıyla çocuklara e, verilecek dini eğitimin e, temelinde evet ahlaki öğeleri çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor. Sosyalleşmenin ne demek olduğunu öğrenen öğrenmeye yeni başlayan çocuğun arkadaşından izinsiz onun bir eşyasını almaması gerektiği e, Önemli olanın e, ahlaklı davranmak, yalan söylememek, hata yapsa da yalan söylememesi gerektiği ve benzeri pek çok ahlaki ilkeyi çocuklara bu dönemde e, bir takım etkinliklerle verilmesi önem ifade etmekte. Bununla beraber çocuklarda özellikle veliler açısından baktığımızda çocuklarını okul öncesi kurumlara, din, din eğitimi veren okul öncesi kurumlara gönderdikleri zaman e, öncelikleri aslında velilerin Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri. Ezberlerine hatim artırmaları yapmaları. hatim yapmaları ancak bunun e, önemi çok e, ortada bunun bundan ha, e, daha da önemli olan husus ise çocukları bunu sevdirmek işte zorla camiye götürülen e, zorla namaz kıldırılmaya çalışılan caminin e, Özellikle dini eğitim veren okul öncesi kurumları camilere yakın veya camilerin bir müştemilatının içerisinde bulunması sebebiyle buralara zorla götürülen henüz psikolojik gelişim, işte güvenli ayrılma olmadan okul öncesi kurumlara terk edilen çocukların zihninde Yine dinle ilişkili bir olumsuzluk algısı yer edinebilir. Bu noktada esas olan çocuğun ilgi alanlarının tespit edilip, onun sevdiği, hoşlandığı ya da onun eğlendiği, daha çok böyle mutlu olduğu şeylerin tespit edilip, buralardan çocuğun anlam dünyasına hitap edilerek, Dini öğelerin, dini bilgilerin, din dini kavramların çocuğa yansıtılması verilmesi önemlidir diyebiliriz. Evet. Bunun çok fazla örneğini de görüyoruz hocam. Çok baskıcı bir din eğitimi alan çocukların daha sonra dine karşı daha uzak olduklarını. Hatta benim tanıdığım bir arkadaşımın şöyle ifade ettiğini ben duymuştum ve çok şaşırmıştım. Çok küçük yaşlarda hafızlığın tamamladığını ama ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakmadığını söylemişti. Gerçekten bu noktada bilgiden ziyade sevgi ve merhamet temelli ahlaki değerlerle örülü bir eğitimin önemli olduğunu anlıyoruz. Bunun üstüne koyabildiğimiz kadar malumat da ekleyebiliriz hı hı. tabii ki. Çocuk zaten severse? sevdiği bir şeyi sonrasında yapmak isteyecektir veya devam edecektir. Ee, sevdiği işi yapan yetişkin bireyler açısından baktığımızda sevdiği işi yapan insanların hayatlarında daha mutlu oldukları kendini geliştirmeye yetiştirmeye yönelik pek çok faaliyet içerisinde bulunduklarını biz görüyoruz veya tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla çocukta sev, önemli olanın sevmek olduğunu bilip çocuğa sevgi temelli bir eğitim verildiği zaman çocukta da buna karşı ilgi merak artacak ve Çocuklarda da bunun üzerine dindarlıklarını geliştirmek için kendi çabaları ve gayretleriyle bu süreci de değerlendireceklerdir. Hocam okul öncesi eğitimde ailenin ve kurumların rolünden bahsettik ama çocuklarımızın bu çağda en çok muhatap oldukları sistemlerden biri de dijital sistemler ve dijital öğeler. Biz e, dijital mecrada çok fazla e, içeriğin artık dini anlamda da e, üretildiğini görüyoruz. E, ve bu e, görsel temalar tabii ki çocukların somut düşündükleri için daha çok etkili oluyor. Ve daha çok e, zaman ayırdıkları için ve eğlenceli oyunlar şeklinde gösteriler, çizgi filmler şeklinde dönüştürüldüğü için de e, çok fazla cazip geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde basılı ve süreli yayınlarda da biz e, çok farklı aktivitelerin, materyallerin geliştirildiğini Görüyoruz bu yönde, bu yayınları bir değerlendirebilir miyiz? Evet hocam. E Gerçekten çok ciddi bir nicelik söz konusu sayısal olarak baktığımızda pek çok çizgi film kanalı, pek çok dergi yayın, pek çok materyal mevcut bu noktada. Özellikle de salgın döneminde evde geçirilen sürenin artması ve çocuğu, bu sürenin daha nitelikli ve kaliteli bir şekilde geçirilmesi durumu söz konusu olduğunda bu sayı hakikaten diğer dönemleri oranla daha da artmış durumda. Çocuklar söz konusu olduğunda ciddi bir enerji potansiyeline sahip bu çocuklar ve enerjilerini kanalize edebilecek imkanlar arıyorlar. Evlerden dışarı çıkamadıkları için de ya televizyonun bilgisayarın başında vakit geçiriyorlar ya da bir şekilde basılı yayı, görsel yayınlarla veya materyallerle vakit geçirmeye çalışıyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususun çocuklara doğru bilgiyi veren materyallerin veya yayınların seçilmiş olması. Evet bu yayınların pek çoğu çocukların anlam dünyasına hitap edilecek ve yaş seviyesine hitap edilecek nitelikte yayınlar oluyor. Ancak burada yöntem noktasında herhangi bir durum söz konusu, olumsuz bir durum söz konusu değilken daha çok içeriye bakmamız önem ifade etmekte. Dolayısıyla muhtevanın daha ikinci planda olduğunu söylemiştik ama diğer yöntemler sağlandıktan sonra da muhtevanın doğru sınırlar içerisinde olmasına da dikkat etmenin gerektiğini önemli altını çizmemiz gerekiyor. Kesinlikle bu şekilde çünkü çocuklar oradaki ekranda karşısında geçirdikleri vakitlerde aslında bilinçli olarak oradan bir şeyler öğrenmenin yanı sıra bilinçaltları da devreye giriyor ve çocuklar bilinçaltlarıyla da öğreniyorlar. Dolayısıyla dini değerlerimize, kültürel öğelerimize, milli değerlerimize aykırı içeriklerin çocukları Çocukların bunlara maruz bırakılmaması önemli. Diğer türlü çocuklarda belki o programı izledikten hemen sonra bir olumsuz davranış göstermeyecek ancak zamanla bu süreç içerisinde çocuk artık dini veya kültürel milli öğelerimizde aykırı davranışlar göstermeye başlayacaktır. Bu noktada da görev ebeveynlere düşmekti. Ebeveynler çocukları ekran başına terk etmemesi gerekiyor. Hatta e, bu noktada okul öncesi dönemi konuşuyoruz biz. Okul öncesi dönemdeki çocukların e, ekranla muhatap oldukları sürenin çok sınırlı tutulması ve bunun ebeveyn kontrolünde sağlanmış olması önemli. Dedi ki ekran karşısında çok fazla vakit geçirmemeleri gerekiyor çocukların. Bunu alternatif olarak neler yapılabilir? Basılı ve süreli yayınlara başvurulabilir ki içerikleri çok zengin ve alternatifleri çok fazla basılı ve süreli yayınların olduğunu bizler biliyoruz. Çocuklar bu dönemde ee, çocuk e, işte içerikler noktasında zengin e, içeriklere sahip olan yayınların tercih edilmesine dikkat edilmesi gerekiyor. Daha doğrusu şunu ifade edelim: Zaten doğru dini bilgiyi kapsayan unsurların olmasıyla birlikte çocukların gelişim seviyesine uygun işte bu dönemde ince motor becerilerinin gelişmesi, boyama yapması, kesmek, aradaki farkları bulmak ya da e, daha ilerisi çıkartmalar için yapsın. çıkartmalar çıkartmalar e, basit bulmacalarla çocukların hem odaklanma sürelerini artırmak noktasında hem de ince motor becerilerinin gelişmesi noktasında onlara destek olunabilir. Bunları yaparken işte bir cami resminin boyandığı durumda cami ile ilgili mescitle alakalı bir takım hikayelerin anlatılmış olması ya da bir Kesme etkinliği esnasında çocukların o içerikle alakalı hani dini anlamda farkındalıkların kazandırılması da sağlanılabilir. Ancak bu etkinlikleri gerçekleştirirken evet çocuğum benim gelişecekti, ekran karşısında vakit geçirmeyecek deyip çocuklara hadi bu etkinliği bitirdin bunu yapalım, şu etkinliği bitirdin diğerine geçelim şeklinde yoğun bir baskı veya yoğun bir etkinlik programı düzenlenmesi de çocukların bu süreçten soğumasına yine aynı şekilde içerikle de tepkisel bir davranış geliştirmesine veya tepkisel bir duygu geliştirmesine de sebebiyet verir. Bu noktada da dikkatli olunması çocuğu bağımsız oyun oynayabileceği ortamların sağlanması da önem ifade etmektedir. İçerik noktasında benim de dikkat çekmek istediğim bazı hususlar var. Biz yayınları incelerken önümüze gelen yayınlarda da görüyoruz. Mevcut piyasadaki yayınlarda da bunu çok fazla görüyoruz. Hem basılı yayınlar için hem süreli yayınlar için hem dijital yayınlar için bunu söylüyorum. Çocuklar için şu anda çok fazla imkana sahibiz. Çok fazla görsel materyale sahibiz. Diğer söylediğiniz etkinlik aşamasındaki materyallere sahibiz. Bunları çok da yoğun kullanıyoruz. Ancak şunu görüyoruz. Bütün bunlar daha cazip gelmeye başladı ve yöntem ve teknikler biraz ileri boyuta geçti. Ee, i̇çerik noktasında bazı sıkıntılar yaşandığına şahit oluyoruz. Yani e, bu dini bilgilerin e, çarpıtılmasına kadar varan boyutlara kadar gidebiliyor. O yüzden e, içerik konusunda biraz daha dikkatli olmak gerektiğini ben ailelere de hatırlatmak istiyorum. E, aldığımız bir kitap görsel olarak e, çocuğumuza çok cazip gelebilir, etkinlikler olarak çok cazip gelebilir ama içerisindeki bilgiler e, küçük yaştaki çocuk diye önemsemeden üzerinde durmadan belki alıyoruz ne verebilir ki diye düşünerek ama içerik olarak gerek öyküleme Masal tekniklerini kullanmak için gerekse farklı teknikler uygulamak için bu aradaki boşlukların farklı bilgilerle doldurulduğunu biz görüyoruz. Bazen bilinçli bazen bilinçsiz olabilir bu ama çocuklara hikayeleştireceğiz diye o dini kıssalardaki hikayelerdeki anlatımlarda yer almayacak almaması gereken ifadelerin yerleştirildiğini görüyoruz ve bunlar da okul öncesi her şeyin temelini atıldığı bu çağda gerçekten sakıncalı yayınlar olarak karşımıza çıkıyor. Hı. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetlerine de temas edelim isterseniz. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 4-6 yaşlara yönelik programları ve çalışmaları var biliyorsunuz. Bu programların hazırlanmasında akademisyenler, ilahiyatçılar, pdr'ciler, pedagoglar işbirliği halinde güzel programlar üretiyor. ve Çocukların gelişim basamaklarına göre, becerilerine göre, ilgi ve ihtiyaçlarına göre bazı eğitim programları hazırlıyorlar ve bunlar çerçevesinde de etkinlikler düzenliyoruz. E, aynı şekilde yayın sahasında da e, bu verilerden yararlanarak biz e, güzel yayınlar üretiyoruz. Televizyonumuz bu açıdan e, oldukça zenginleşmiş durumda. Basılı ve görsel e, diğer yayınlarımız Hı -hı. da e, zenginleşmiş durumda. Dijital yayınlarda da çalışmalarımız devam ediyor. E, ayrıca okul öncesi e, çocuklara yönelik bir de süreli yayınımız çıktı. Cim dergimiz. Evet. E, buradan e, izleyicilerimize bunu da duyurmuş olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Verdiğiniz güzel bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum hocam. Düşüncenin özünde okul öncesi din eğitiminin önemi, bu eğitimin nasıl ve ne ölçüde verileceği üzerinde durduk bu akşam. Her yönden sağlıklı gelişmesi için çabaladığımız kıymetli yavrularımızın dini bakımdan da sağlıklı yetişmesi için yapılması gerekenlere dikkat çektik. Rabbini bilen inancından aldığı ilhamla ilim, fikir ve sanat dünyasına öncülük eden salih evlatlar yetiştirmek duasıyla, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.